mevzu seçtim. Bitirdiniz, bitiremeyiz bilmiyorum. Rabbim iknamını kolaylaştırsın. Olmazsa bir ders daha e, ilerle, ilerlerdeki vakitlerde bir ders daha yapma imkanınız inşallah olur. Ömrünü nasıl nasıl uzatırsın konusu gerçekten benim çok sevdiğim ve sohbetini devamlı sürekli yaptığımız bir mevzu. Tabi mutlaka bu hayattaki yaşam Bu hayattaki hedef, yaşamamızdaki hedef yeme ve içme değil. Eğer bizler bu hedef için yaşadığımızda hiç şüphesiz hayvanlarla ve kafirlerle müşterek olmuş oluruz. Çünkü onların bu hayattaki kaygıları yiyecek, eğlence, mal ve mülk biriktirmekten başka bir şey değildir. Kur'an'da a l l a h Teala onları şu şekilde z e n m e d e r و ا ل ذ ي e كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مفرع لهم ان ك ر ه د ise dünyada inkar edenler ise dünyadan faydalanırlar hayvanların yediği gibi yerler onların yeri ise ateşle der yüce Rabbimiz merjudiyetimizin var oluşumuzun ve y e r y ü z ü n d e k i l e r i bizim hizmetimize sunulmasının tek hedefi rahmana ibaret olup şeytana ve hevaya muhalefettir isyandır, ters düşmektir ticari bir istilahla ecel gelmezden önce mümkün olduğu kadarıyla hasenatların çokça toplanmasıdır cennetteki derecelerimizi yükselten salih amel ile s a h i h amel ile sınırlı olan vakitlerimizin kullanılması, işletilmesi için hırslı ve gayretli olmamız gerekmekte. Şuurunda olmamız gereken meselelerden bir tanesi de y a ş a m ı m ı z d a kendisinden istifadeyi beceremediğimiz bir saat dahi kıyamet günü bizler için zarar olacak, bizler için pişmanlık olacak. İşte o an her, her gerçek ve her ihmakar davranan keşke diyecek, yerle itediyecek hayatım için bir hazırlık yapmış olsaydım. Biz Müslümanların Yahudilerden ayrıldıkları noktalardan bir tanesi de Yahudilerin dünyadaki lezzete, rağbetleri sebebiyle ölümsüz bir hayatı arzulamalarıdır. Ölümsüz bir hayatı temenni etmeleridir. Ve onlardan her biri bin sene yaşamayı temenni e e r Ayette de b u y u r l d u ğ u gibi her biri b sene, bin sene yaşamayı seven müşriklerden dahi sen onları yaşamaya daha hırslı o l u r s u n İnsanların en düşkünü olarak görürsün der Yüce Rabbimiz. Oysa devam eder. Yaşatılması hiç kimseyi azaptan uzaklaştırmaz. Allah onları yapmakta olduklarını eksiksiz olarak görür Bakara suresinde böyle buyurulmaktan. Ama Müslüman ise hayatın kendisine düşkün değildir. Onun düşkün olduğu şey, onun hırslı olduğu şey, mümkün olduğu kadarıyla çokça hasenatın ve sevabın cevedilmesidir ve kazanılmasıdır. İşte Müslüman hayatında hasenatların, iyiliklerin çoğaldığını gördüğü zaman, iyilik ve hasenatların çoğaldığını gördüğü zaman, Allah, Allah Teala'dan ömrünün uzatılmasını talep eder. Ömrünün uzatılmasını ister. Buna Ebu Bekra e, radıyallahu anhu'nun hadisi şahittir. r a c l a n k â e ya Resûlallah ey nâse hayır kim? Kâle men tâle u m r h u ve a s n e l u h u Kâle fe n e r r Kâle men tâle umruhu ve sâa a e h i r h ı n Resûlü insanların hayırlısı hangisidir diye s o n c a ömrü u z a y ı iyi amel işleyendir cevabını vermiştir. Tekrar insanların en ş e r l i s i hangisidir diye sorunca ömrü uzayıp ameli de kötü olandır cevabını verir. Bu hadisi Ahmet Tirmizi Züht'e rivayet etmiştir. Tabarani ve hakim rivayet etmiştir. Alvani'de sahih ol camide e, sahih olduğunu bizlere b i l i r Yine İbn-i Maci'nin İbn i ̇ b n Hibba'nın Ahmet'in ve Beyhaki'nin z ü h t e rivayet ettiği bir e, hasen isnatlı rivayette sahabeden iki kişi birisi Allah yolunda öldürülür diğerinin ise ölümü daha sonra olur. Bir sene sonra olur. Talha radıyallahu anh şöyle der rüyamda gördüm d e cennet kapıları açılır. Sonra ölen ölen İlk ölenden, daha sonra ölen, ilk ölenden sonra cennete girer. Bu hale tacib ettim der. Sabah olunca bunu hatırıma getirip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdım. Ve bana şöyle dedi, onun ölümünden sonra, yani o baştaki ilk ö l e n d e n sonra bu ikincisi, Ramazan'ı tutmadı mı? Ondan sonra 6000 b i rekat namaz kılmadı mı? ve şu kadar da sünnet namazı kılmadı mı diye buyurur. Evet kardeşlerim, Müslüman'ın bu hayatta kalması onur fitneye ve daha fazla günaha günahla karşı karşıya bırakacaksa işte o zaman Allah'tan böyle bir b e l a y a düşmeden ruhunun h a z ı için d u a d a bulunabilir. Buna Muaz radıyallahu anh'un hadisi şahittir. Muaz-i Müceber'in hadisi şahittir. Allah'ım senden hayırlıları işlemeyi Hayırları yapmayı, münkeratın terkini ve miskinleri sevmeyi talep ederim. Beni bağışla b a bana rahmet eyle. Bir kavim, bir kavim için eğer fitne irad ettiğinde, istediğinde, canımı fitneye bulaşmadan al. Seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi ve senin sevgine götüren ameli sevmeyi senden talep ederim. h a d i s e Ahmet, Çirmizi, Hasan olduğunu rivayet etmiştir. Hasen olduğunu söyleyerek girat etmiştir. Albani Sahih Hocami'de h a s a n olduğuna işaret etmiştir. Evet çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinde olabilecek bir zararın husulunda ölüm temennisini m u b a h kılmıştır. Ser, e, serbest kılmıştır, helal kılmıştır. Şöyle der, Hiçbirimiz ona inen zarardan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer muhakkak bir temenni edecek olursa Allah'ın hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşar ölüm benim için hayırlı olduğu müddetçe beni öldür der hadis b u h a r a ı Müslim hadisi öyle y s e bu hayattaki hedefimiz, bu hayattaki gayemiz kafirlerin yaşadığı gibi yaşamak değil, üstün bir yaşam, bu da Allah'a ibadet ve ölümden sonra mümkün olduğunca, ölümden önce, ölüm sonrası için mümkün olduğunca, olabildiğince çokça hasenatın, çokça i y i l i n çokça bir ve taatın toplanmasıyla gerçekleşir. Her Müslümanın bizzat her insanın karşı karşıya kaldığı en büyük m ü ş k ü l l e r d e n en büyük sorunlardan bir tanesi de insan hayatının seneyle, aylarla, günlerle, saatlerle, dakikalarla ve saniyelerle s ı n l ı olmasıdır. Öyle ki o hayata hiçbirimiz bir lahza dahi ilave etme gücüne sahip değildir. Müslüman hasenatların k e s m i için kazanılması için ne kadar da gayret ve hırsla davransa da geçmiş ümmetlerin ömürlerine kıyasla bizden ö n ü r d e gelen diğer ümmetlerin ömürlerine kıyasla Müslümanın ömrü kısalmaya k ı a devam edecektir. Ebu Hureyre'den rivayetle bakın Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur A'mar ümmeti ma b e y n e s i t i n ve s e ve akalluhum men y u d u zelik Ümmetimin yaşları 60 ila 70 arasındadır. Pek azı bunu geçer. Pek azı bunu geçer. Bu h a d i s i r m i z e rivayet etmiştir. Münavi Feydül Kadir'de hasen o l d u ğ u n a işaret eder Albani'de sahih hocamide sahih hükmünü vermiştir insan için ortalama verim vakti ise tüm ömründen eğer 60 sene yaşadığını farz edersek 20 seneyi geçmez evet 60 sene dedik mesela bizden birisinin ömrünün 60 sene olduğunu farz edersek bunun zaten ü ç t e b i 1 uyku y l a geçecek O da günde 8 saat uyur isek. 8 saat uyur isek ve bunun 15 senesi de çocukluk, delikanlılık ve şamata dönemi geriye 25 sene kalıyor. Bunun en azından iki senesi yeme, içme ve hacetlerin giderilmesi gibi zorunlu işlerin h a l l i ç i n geçecek. Geriye takriben ömrün üçte biri kalacak. Yani 20-23 sene. ş e i̇şte bu vakti hasenatlardan mümkün olduğunca kazanabilmek için en iyi şekilde bu vaktin değerlenmesi gerekiyor. Bu üçte bir de bu üçte de kısa olan ömrün az veriminden dolayı insanı üzmekte ve böylece ömrü uzatan sebepleri alma zarureti ortaya çıkmakta. Ömrünü nasıl uzatırsın? ömrünü nasıl uzatırsın? Evet ömrün, ömrün uzatılması kavramı hakkında Enes İbn i n Malik hadisi gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurur. Men ahabbe en y u f s a t lehu fi rızkihi ve en yunse lehu fi eterihi felyasil rahime. Her kim ki rızkının bollatılmasını çoğaltılmasını ve ecelinin de k e n d i l e e i n e geri bırakılmasını yani uzatılmasını arzu ederse o kimse hısımlık bağını eklesin dursun Hısımlık bağını eklesin dursun Hadis-i b u h a r i Buhari, edepte Müslüm ise bir ve sırada rivayet eder Hadiste varit olan ömrün uzatılması manası hakkında alimlerin çeşitli yorumları olmuş Bu sözleri aktaranların en barizleri Nebevi İbni Teymiye ve İbni Hacer El Askalani'dir. Bakın Nebevi şöyle der. Her kim rızkının çoğaltılmasını, Ecemi'nin de kendi lehine geri bırakılmasını arzu ederse o kimse h ı s ı m l ı k l olanı eklesin dursun. Yani Sıra-i Rahim'de bulunsun. Yani akrabalarını ziyaret etsin. n e b e i bakın şöyle der. İmam e c e l i n uzatılması hakkında bereket olduğu söylenmiştir l e r Ama ecelin geri bırakılması hakkında ise eceller ve rızıklar takdir edilmiştir. Ne artar ne de eksilir. Ecelleri gelince ne bir an geri bırakılır ne de bir an ileri g i d e r l e r Ahraf suresinde. Ayeti getirir. Yani herhangi bir e, uzama olmadığını söyler. Ayet-i k e l i m e değil mi? Ve devam da şöyle der. Âlimler zahiren birbiriyle çatışıyor gibi gözüken ayet ve hadis arasını şu şekilde cemek işlerdir der. Bunlardan birisi bu artmanın yani ömrün bereketlenmesi manasına gelmesidir der. Yani ne demek? Taatlara insanın muvaffak olması... vaktinin ahirete hayalli, hayırlı şeylerle dolması ve vakit kaybının korunması gibi şeylerdirdir. Bereket olduğunu söyler. İkincisi ise ömrün uzatılması hakkındaki mefhumun, kavramın bu da levh-i mahfuzda m e l a i k e l e r e g ö r ü n e n d i r Levh'de meleklere bu kişinin ömrünün altmış olduğu melekler bunu görürlerdir. Ancak sıvayı rahimde bulunduğunda ona 40 sene mesela ziyade edilecektir. Allah da ondan h u k u l olacak olan bu sırayı zaten bilmiştir der. İşte bu bu da Allahu Teala'nın şu ayetinin manasıdır da Yemihullah onlara yaşar veya istir. Allah dilediğinse d e dilediğini de sabit bırakır. Rahat suresinde geldiği gibi. Allahu Teala'nın ilminde ve takdirinde herhangi bir f a z l a l ı k herhangi bir artma olmaz der. Bila k i s m ı muhaldir yani imkansızdır der. Ama mahlukata görülen şeyde yani melâk-i e l e k l e r i n ilminde ziyade tasavvur edilebilir, hadisten m u r a t olan da odur der. Bir başka e, yorumu getirir, o da bundan murad a l a ölümden sonraki sanki ölmemiş gibi iyi bir şekilde hatırlanması, anılması manasına, yani şanının kalması, bunu da k a d ı y a r d ı m hikaye ettiğini söyler, zayıf bir, batıl bir g ö r ü ş t ü r der. Allah en iyisini bilirdir. Şimdi bu şekilde ayetten murat edileni ilim ehlinin görüşleriyle anlatmaya çalışır. Daha sonra İbn-i Teymiye bakın bunu nasıl toparlar. İbn-i Teymiye meskul hadisi yani her kim rızkının bollatılmasını ve ecelinin de kendi lehine geri bırakılmasını isterse yani ömrün uzatılmasını isterse Sıvay-ı Rahim'de bulunsun. Rızkın genişletilmesi ve ömrün u z a t ı l m a s ı talep eder. m e s k u r hadisi bu hadisi zikrettikten sonra şöyle d e bazıları şöyle demiştir n şöyle demiştir, hadisten m u r a l olan ömürdeki berekettir bazıları şöyle demiştirdir kısa bir zamanda başkasının uzun bir zamanda yaptığını senin kısa bir zamanda yapmandır ne verebiliriz buna örnek olarak? kadir gecesini verebiliriz değil mi? değil mi? bin, bin aydın daha hayırlı bir gece makbul olan ise şöyle der İbn-i Teymiye Allah kul için meleklerin sahifelerinde bir ecel yazardır. Kul Sıla-i Rahim'de bulunduğunda yazılı olan kaderine ilavede bulunulur der. Eksiklik icap eden bir şey işlediğinde eksiklik icap eden bir şey işlediğinde yazılı olan kaderinden eksiltilir. Ve buna şahit olarak Tirmizi'nin, Sünen'in de rivayet ettiği ve diğerlerinin de t a h r i ettiği hadistir der. Ve Allah Resulü şöyle buyurur der. a d e m aleyhisselam Allah'tan kendi zürriyetlerinden olan enbiyaların suretinin gösterilmesini ister ü c e v a p b i m i z de. Ve Allah Teala da Âdem aleyhisselama bunu gösterir. Ve Âdem onlar arasında nurlu bir yüz görür. Ya Rabbi bu kimdir der. Allah da oğlun olan d a v u t t u r der. Adem ömrünün kaç olduğunu sorar. Allah 40 olduğunu söyler. Peki benim ömrüm kaçtı r der? 1 0 0 senedir der. Sonra Adem ömründen ona 60 sene hibe ettin der. Ve bu kitaba yazılır. Ve melekler de şahit olur. Adem'e ölüm geldiği zaman yani 940 ö l ü m geldiği zaman 60 s e l a m kaldı der. Derler ki bunu oğlum Davud'a hibe ettim. İnkar eder, kabul etmez ve melekler kitabı çıkartırlar. Arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle d i y o r Adem unuttu ve onun üzerine zürriyeti unuttu. Adem inkar etti ve zürriyeti inkar etti der. Kardeşlerim bu hadise senimizi süreninde rivayet eder. Hakim müşterilerinde rivayet eder, sayı olduğunu söyler. Zeheb-i m u v a f a k a t eder. Albani de sayı olduğunu söyler. İşte Davut Aleyhisselam'ın yazılı olan 40 senelik eceli, e, e, e, eceli arttırılıyor ve 100 sene oluyor. Yine Ömer radıyallahu anh o'dan rivayet olunan sayı bir eser yine bu manayı taşımakta. Şöyle der Ömer radıyallahu n Allah'ım beni şaki olarak yazdıysan bunu sil ve beni sa'id olarak yaz. Çünkü sen istediğini s l e r istediğini sabit kılar ve değiştirmezsin. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz, olmuşu, olacağı, olmamış olanı, olsaydı nasıl olacağını en iyi bilendir. Olsaydı nasıl olacağını en iyi bilendir. Allah o insan için yazdığını, Daha sonraki ziyadeliği O insan için yazdığı Seneyi ve daha sonraki z i y a d e l i en iyi bilendir m e l a k e l e r ise Allah'ın Kendilerine öğrettiğinden Başka hiçbir ilimleri yoktur a l l a h Teala ise Eşyayı olmadan önce Ve ondan sonra Tekbilendir Ve bundan dolayı şöyle demişlerdir İlim ehli İbn i ̇ b i t e y i n i n ü devam ediyor Sinme ve ispat bu melaikelerin s a h f e l e r i n d e sayfalarındadır derler. Ama Allah'ın ilmi değişmez. Bilmediği bir şey ona belirmez. Çünkü bilmediği hiçbir şey yoktur. Onun ilminde sinme ve ispat yoktur der mecmu m f e t h e l e r d e 14. cilde ş e h h r i s t a n İbn-i Tehmiye. Yine İbn-i Hacer İbn-i Tîn'den bakın şöyle der, i̇bn i ̇ b n Hacer biliyorsunuz Fethülbari'nin sahibi, b u h a r i n i n şarihi, İbn-i Tîn ise çok meşhur bir hadis şarihi. Ondan naklen şöyle der, hadisin zahiri şu ayetle çakışıyor gibidir der. Ömrün uzatılması ve rızkın genişletilmesine dair. Demin zikrettiğimiz hadis ile, فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِلُونَ سَاءَتًا وَلَا ecellere gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Araf suresi 34. ayeti zahiren çakışıyor gibi gözükmektedir der. İksinin cemi, ayetle hadisin t e l i f i cemi şu yöndedir l e r Zaten Şeyh h r i s t a n zikretti. Birincisi buradaki artma ömürdeki bereketten kinayedir der. Yani kişinin ömrünün mübarek kılması. Yani ziyade olması. Ameller bir amele karşın İşte nedir? Bir harf okuyorsunuz ona mukabil. n on 0 sevap alıyorsunuz. Hı? Bereketten kinayidir. Taatte muvaffak olma gibi vaktin ahirete faydalı işlerle doldurulması vaktin kaybının korunması gibidir d e Bunun bir misli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmiş olup ümmetinin ömrünü n diğer geçmiş ümmetlere nispeten kısaldığını belirtmiş. Bunun üzerine Allah-u Teala ona Kadir gecesini ihsan etmiştir der. Bu bir artmadır. Yani bereket olarak biz bu artmayı söyleyebiliriz der. İkinci artma ise buradaki ziyade kişinin ömründeki ziyadelik artma gerçek anlamındadır. Bu da ömürle müvekkel olan meleğin ilmiyle bağlantılıdır. Der. Ama ayetin delalet ettiği ise Allah'ın ilmiyle ilişkilidir. Sanki meleği şöyle söylemiştir. Fulanın ömrü Sıla-i Rahim'de bulunduğunda yüz sene Bunu testinde ğ atmışsın. Bunu testinde atmışsın. Allah önceki ilmiyle Allah Teala önceki ilmiyle bu kişinin bu kişinin zaten sırayı rahinde bulunup bulunmayacağını bilmektedir. Allah'ın ilminde olan ne ileri gider ne de geri gelir der. Meleğin ilminde olan ise yani meleğin ilmi ise ziyade ve noksanla nedir? Karşı karşıyadır. Buna Allah Teala'nın şu sözü işarettir. Yemullah emayeşer ve indahu umr kitab. Allah dilediğince de dilediğine sabit bırakır. Kitabın aslı ondadır. Der. Ve buradaki silme sabit bırakma meleğin ilmine orantıdır l ı arkadaşlar. Kitabın aslında olan ise işte Allah'ın asıl ilmi odur. Bunda silme kati surette yoktur. Buna k a d a ü l muhrem denir. Yani feshedilmez. geri alınmaz kaza derler ilkine de kada'l-mualla yani geçici kaza denir Fethül Vâri de bu şekilde İbn i ̇ b n Hacr el-Eskalani bunu detaylı bir şekilde a k l a r m ı ş t ı ömrün uzatılması hakkında manası hakkında bu nakillerden üç tane tefsir anlaşılıyor bir tanesi bereket diğeri gerçek atma r Üçüncüsü ise öldükten sonra iyi hatırlanma. Birinci ve ikinci mana gerçekten tutarlı olduğu gözükmekte. Kim bilir belki her iki mana da e, hadisten murattır. Yine de amelleri arttıran bu hadisleri bizler, e, bu hadisleri bu hadisler bizleri ilk manaya e, meylettiriyor. Zaten dersimizdeki kasıt t a bu. Gerçek artmaya dair tabi şüphesiz hadis-i şerifler var. Zaten bir hadiste hepsi toplanmış durumda. Yani ömrü gerçek manada arttıran ameller. Bunlardan bir tanesi üstün ahlakla ömrü uzatılması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi ve hayırlı hasletlere hasletlere iyi ve hayırlı h a s t a l e k l a r ı hırs ile yapışma neticesinde kişinin ömrünün uzayabilme imkanı haberini bizlere vermiştir. Evet. i y i ahlak. İyi a h l a n içerisine ne giriyor? Evet. i l k olarak s ı v a y rahim giriyor. Akrabalık b a ğ ı n a ekleme giriyor. Ebu Hureyle'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının genişletilmesini ve ecelinin de geciktirilmesini arzularsa Sıla-i Rahim'de b u l u n u n i ̇ b n Mesud radıyallahu anh şöyle der s ı r a t u l Rahmi tezidul Umra s ı l a Rahim ömrü arttırır der. Kuda'yı Müsnud-u ş i h a b t a rivayet eder Alvani Evet Cami-u Sahih'te sahih olduğunu bizlere bildirir. s ı l a Rahim kardeşlerim i ̇ s l a İslam'ın davet ve teşvik ettiği güzel ahlaktandır. kesilmesi ise yasaklanmıştır. Allah kullarına kitabının tam 19 yerinde s ı l a ı rahimde bulunmaları için çağrıda bulunur. Üç ayette ise 3 ayette ise bu s ı l a y ı kesenlere lanet ve azab ile uyarıda bulunmuştur. Bundan dolayı selef kendi asırlarındaki ulaşım vesilelerinin zorluğuna rağmen s ı l a ı rahme azimle devam etmişlerdir. Asrımızda ise günümüzde ise nakil ve haberleşme vesilelerinin çokluğuna rağmen bu konuda gerçekten büyük bir ihmal göze çarpmakta. Allah'ın hizmetimize sunduğu bu nimetlerden maalesef istifade etmemişiz. Ama bizden birisi arabasına atlayıp y a arkadaşlarıyla toplanıp uzun mesafelere uzun yolları kat edip Ee, arkadaşlarının ziyaretine gider Dostlarının ziyaretine gider Ama akraba ziyareti kendisine Aynı şekilde olmasına rağmen Maalesef ağır gelir Hiç olmazsa Bir selam dahi olsa Bir selamla dahi olsa Hısımlık bağını ekle b i z d e n birisi Telefonunu kullanıp da akrabalarından birisine selam vermek için Kendisini zorlamalı İbni Abbas Allah r e u l sallallahu aleyhi ve sellem'le şöyle aktarır. Bulu e r h a m i s s e l a m Hısım nakbağına bir selamla dahi olsa eklerler. Bu <gülüyor> hadisi Bezze, t a b e a n i ve Beyhaki rivayet etmiştir. Al-Bani'de Sahih e, Camiu's-Sahih'de Hasan olduğunu bizlere bildirmiştir. Belki birisi çıkıp da s ı l a r a h m i n kesilmesinin sebeplerinden insanların işlerinin çoğaldığını, şehirlerin büyüdüğünü bahane olarak getirebilir. Ama diğer taraftan, bizden birisi a r k a d a ş l a r ı n ı ziyareti için bolca vakit bulur değil mi? Akraba ziyareti ise, yani aile bir kere dahi olsa onu o defterine, o cetveline onu koymamıştır. Bizlerden kimi ise ana babasını dahi ziyaret etmez. Yani ziyaret etse dahi çok az olarak s e y a h a t eder. s ı r a i Rahim'den geri durmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi, hiç şüphesiz vakitlerimizin kötü idaresidir. Organize olamayışımızdan dolayıdır. Vela veya v e y a s ı l a ı Rahim'i kesenin ne kadar büyük günaha düştüğünü ve ne kadar büyük ecir ve sevap ve hasenat kaybettiğini bilmememiz dolayısıyladır. Bütün bunlardan dolayı ömrünün uzatılmasında hırslı isen, sıra-i rahimde bulunman senin için elzemdir, gereklidir. Evet, yine gerçek manada hakiki olarak ömrü uzatan başka bir amel, güzel ahlaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe Validenize şöyle buyurur. Kime rifk, yani yumuşaklık verildi ise, O kişiye dünya ve ahiret Hoşnutluğu verilmiştir Kime rıfk ve yumuşaklık Verildiyse o kişiye Dünya ve ahiret hoşnutluğu verilmiştir s ı l a Rahim Güzel ahlak ve iyi komşuluk Diyarı meskun Kılar ömrüde uzatır Diyarı Meskun kılar ömrüde uzatır m u h a d d s i Ahmet rivayet etmiştir Beyhak'ı rivayet etmiştir münavih feydur kadir de sahih, hasen olduğunu söylemiş albani de yine s a h i h ü camide sahih olduğunu belirtmiştir güzel ahlak üstün bir sıfattır sahibini dilin ve kalbin afetlerinden temizler, korur yaratıcısından yana onun e, onu ihsan mertebesine s ı f a t ı r <gülüyor> abdullah ibni mübarek ise bakın güzel ahlakı şöyle açıklar yüzün tebessümü der i y l i ğ i n çokça yapılması d ı r ve eza ve cefa vermemektirdir. El vasıtı ise şöyle tarif eder. Sevinçli ve sıkıntı halinde her iki halde de insanların razı kılınması ve onları mutlu etmektirdir. Sevinçli halde tamam da ama sıkıntı halde sıkıntılı olduğu halde kişinin başka birisini mutlu kılması gerçekten büyük bir mücadeleye büyüktür, m ü c a d e d e y e t a b i d i r Sehel ise şöyle der, iyi ahlakın en aşağısı, en aşağısı tahammül gösterip, karşılık vermemek, sana kötülük yapana karşılık vermemek, zalime acıyıp, ona i s t i k f a r d a bulunup, şefkat göstermektir der, e l m i r k a t t a Ali-ül-Khari'nin nakdettiğine göre. En büyük ayıp ise kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, iyi ahlak tamamlamak için gönderildiğini beyan ettikten sonra kalkıp da bizlerin küfre düşenlerin ahlakını k ö t ü çalmamızdır. Onlara tabi olup onları t a k i t etmemizdir. Ki bu hususta Allah-u Teala'nın iyi ahlak sahibine kıyamet günü en fazla hasenatları, en fazla sevapları verdiğini b i l m e n i z e rağmen Ebu Derda'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurur. kıyamet günü müminin mizanında iyi ahlaktan daha ağır bir şey yoktur der. Bu h a d e Tirmizi ve Ebu d a v u rivayet etmiştir. Albani sayı olduğunu söyler. Bir başka hadiste de şöyle duyurulur. Haklı dahi olsa münakaşeyi terk eden kimseye cennetin kenarında bir makam. Şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir makam. Ahlakını düzelleştirene ''Cennetin en yüksek katında bir makam söz veriyorum.'' der. Ebu Davud'un rivayet ettiği, h a l v a n i n i n s a y i olarak hüküm verdiği bir hadis-i şerifte. Selefe baktığımızda sonradan gelenlere en güzel misallerle güzel ahlakı miras olarak bıraktıklarını görmekteyiz. Bu hususta s e n e f örnek olmuş ve hayır sünnetlerini kendilerinden sonra gelenler için işlemişler, tatbikat alanına koymuşlar. Övülen bu ahlakları devam etmiş. iyi anılmışlar. Örnek olarak zikredilmişler. Böylece hasenatları sürmüş ve bundan dolayı ömürleri de bereketlenmiş ve uzatılmıştır. Şimdi kendi nefsimize bakalım. Sonra, sonramız için övülmeye dair bir ahlak acaba bıraktık mı? Yahu onurlu bir tavır bıraktık mı? Sana u y s u n l a r ta ki bize u y s u n l a r ve bu konuda bizi ehlimiz, çocuklarımız ve arkadaşlarımız aralarında örnek olarak versin. Senin babanla, annenle, akrabalarınla, ehlinle, çocuklarınla ve insanlarla olan iyi ahlakınla, dünya ve ahiret hayrına sahip olma imkanın var. Eğer uruç tutan ve geceleri g e d i namazına kalkan cennetteki o derecelere ulaşmak istersen, senin için ahlakını düzeltmen ve iyi kılman erzemdir. Ayşe radıyallahu anh'a r e s u l sallallahu aleyhi ve s e l l e m l e n şöyle buyurur, gerçekten mümin iyi ahlâ ile gece namaz kılanın gündüzde oruç tutanın derecesine ulaşır. Ebu Davud rivayet etmiştir. Albani sayı olduğunu söylemiştir. Evet. Zaten hadiste de geçtiği gibi bir de ne var? n e z i k e t t i k Hadiste kaç tane amel zikrediliyor? Hangisi? Hangisi? a a i r e t k r a b a ziyareti, ziyareti. Güzel, güzel, güzel. Güzel, ahlak. Güzel, güzel ahlak ve bir de, bir de komşuya iyilik. Evet komşuya iyilik bunlar ömrü uzatan ve hızkı arttıran neyler? Ameller. Komşuya iyilik övülen ahlaktandır kardeşlerim. Ömrü uzatan amellerdendir. Yani ömrü hakiki manada uzatan amellerdendir. Ayşe radıyallahu anhadan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sıda-i rahim İyi ahlak ve iyi komşuluk b e r d i ğ i meşkum kılar Ve ömürleri de uzatır Hadis dahil geçmişti İnsanların çoğu günümüzde komşu haklarını Unuttukları gibi Ziyaretleşmenin fazileti ve komşuya i y i l i k konularını tamamen Defterlerinden silmişlerdir Hatta o hale gelinmiş ki Uzun seneler aynı mahallede Oturmalarına kalmalarına rağmen Komşu komşunun ne ismini Ne de cismini bilir olmuş Yabancı birisi gelip s u l a n ı evini sorduğu zaman bilmediğini söyler. Bir bakar ki o kişinin yakın bir komşusu olduğu sürpriziyle karşılaşır. Hadiste şöyle buyrulur. Cebrail hala bana komşuyu vasiyet etmekte devam etti. Ta ki bana varis olacağını zannettim der. Allah Resulü b u h a r i ve Müslim'de gelen hadiste. r Bizlere yakışan komşu ziyaretlerini çoğaltıp onlara iyilikte bulunmak, nasihatlaşmak, haklarını bilmektir. ta ki uzun bir hayat kamil bir imana ta ki uzun bir hayat kamil bir imana muvaffak olalım. Ebu Şurayh Ebu Şurayh el-Adebi'den Allah Resulü bakın şöyle buyurur kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş ise komşusuna iyilikte bulunsun. Komşusuna iyilikte bulunsun. Müslim'de gelen hadiste. Konumun e h e m m i y e t i n e idrak eden h Ayşe v a l i d e n i z şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü benim iki komşum var. Hangisine hediye vereyim deyince Sana kapısı en yakın olanına der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hale gelen hadiste sana kapısı en yakın olanıdır der. Evet. Bereket değil de gerçek manada ömrü uzatan ameller hadislerin beyan ettiği şekilde böyle. Bir de ecirleri kat ve kat arttıran ameller var. Yani bereket manasına gelen ameller var. Şimdi d o l a y s ı z yoldan ömrü uzatan d o l a y s ı z d o l a y s ı z yoldan ömrü uzatan ameller neydi? Sıra-i rahim, iyi ahlak ve iyi komşuluk. Ee, bir de ömrün uzatılmasına götüren dolaylı yollar var. Bu yolları takip eden kısa bir zamanda hasenatlardan mümkün olduğu kadarıyla çokça kazanır. ö y l e olur ki ürün veren ömür, ürün veren ömür zaman ile t a h d i t edilen ömrü geçer. Ürün veren ömür zaman ile tahdid edilen sınırlı olan ömrü geçer. Bu da ancak ve ancak kat ve kat sevabı olan amellerle mümkündür. Ee, yani senin kısa bir zamanda başkasının uzun bir zamanda yaptığını senin kısa bir zamanda yapmandır. Başkasının uzun bir zamanda yaptığını senin kısa bir zamanda yapmandır. İşte burada insanın aklına şöyle bir soru gelir. Senin zaman olarak tahdit edilen ömrünü geçen amellerin sevabını kazanman nasıl mümkün olur? Yani senin ömrünü aşıyor. Mesela 60 sene olan ömrünün bin seneye, 5000 seneye veya on bin seneye veya daha fazla olması için ömründen nasıl istifade edersin? Dersimizden a s ı l maksat bu zaten. Bunun için insanın iki yolu takip etmesi gerekiyor. Birincisi kat ve kat sevabı olan ameller üzerinde hırslı olmak. İkincisi ölümden sonra sevabı cari olan amellerin tatbiyinde çabalamak. Hadisi biliyorsunuz ölümden sonra. Ha? Ademoğlu öldüğünde. Şey. Ameliy kesilir. Üç şey haricinde değil mi? Bu uzatmıyor mu ömrü? Uzatıyor. Uzatıyor değil mi? Yani sanki yaşıyormuşsun gibi. Ölsen de yaşıyormuşsun gibi. İşte hayatında da ömrü bereketlendiren, yani o ürün veren ömrü, binlerce, on binlerce seneye çıkartan ameller olsun. Ee, bütün bunları kısmetse biraz daha şey yapacağız vaktimiz biraz daha var bunları zikredeceğiz ve belki ikinci dersimizde de geri kalan e, konumuzun geri kalan bölümünü tamamlarız ee, diğer amellere nazaran kat vakat sevabı olan amelleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmiş ve i ş a r e etmiştir kardeşlerim Allah-u Teala iyiliği 10 kat arttırdığı gibi 700 kat ve daha da fazla arttırıyor. 700 kat da arttırıyor ve daha fazla da arttırıyor. Bu ondan nedir bir ihsandır, bir t a f a b d u l d u r Burada muhtemel olan itibar gören kulun ihlasının miktarıdır. Kalbindeki ihlastır, samimiyettir. Şimdi bunlardan bir tanesi evet. Bir tanesi namaz h a r a m n d e namaz, Mekke ve Medine'de namaz. Bu iki mescitteki namazın faziletini insanların çoğu bilmez. Bu faziletin m e v c u u m u z l a ilgili özel bir kavramı var. Bu da Mekke'de haremde kılınan bir rekat, ondan başka yerlerdeki namaza nispeten yüz bin rekat. Cabir hadisinde geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Benim mescidimde namaz yani Medine'de ondan gayrısına nispeten bin namazdan daha faziletlidir. Ancak mescidül haram. Orada kılınan namaz diğerlere nispeten yüz bin daha faziletlidir. n e c a t abi diyor ki beni tutmayın. n e c Bu rivayeti kardeşlerim İmam Ahmet m ü s t e d i n d e rivayet eder. İbn-i Hacer a l e r i n i n sika olduğunu, güvenilir olduğunu söyler. Albani'de, sahir camide sayı olduğunu işaret eder. Evet. Yine aynı şekilde camide cemaatle namaza devam etme. İnsanların çoğu cemaatle kılınan namazın Tek başına kılınan namazda 25 veya 27 derece daha faziletli, daha üstün olduğunu bilirler değil mi? Lakin ömrünü uzatmak isteyen insan bu mevzunun çok ama çok ehemmiyetli olduğunu hem bu dersimizde hem de Allah nasip ederse ileriki dersimizde iyi bir şekilde fehmedecek ve anlayacak. Ebu Hureyre hadisinde bakın Allah Resulü şöyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. İmamla kılınan namaz, tek kılınan namazdan 25 defa daha faziletlidir. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. İbn-i Ömer'in rivayetinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle der, cemaatle kılınan namaz, tek kişinin namazından 27 dereli daha faziletlidir der. Bunu da bu halim ü s l i m rivayet etmiştir. Şimdi bu iki kişinin yani bir tek başına namaz k ı l a r bir e cemaatle birlikte namaz kılan bu iki kişinin aynı zamanda vefat ettiğini farz edelim, düşünelim. Birisi hayatı boyunca farzları evinde eda etmiş, diğeri s e camide kılmış, kılmaya çalışmış. Bundan dolayı mescitte kılmanın sevabı i l k i n e nispetle 25 veya 27 derece daha fazla olacak. Yani mescitte kılan Kılmayana nispetle 25 defa veya 27 defa daha uzun 27 defa daha uzun yaşatılmış olmuyor mu? Başka bir ibare y l e kişinin evinde tek başına 25 veya 27 senede kıldığı se namazın sevabını sen bir senede cemaatle kıldığın zaman elde edeceksin. Bir senede bunu elde edeceksin. Bunun Gerçekten ama gerçekten çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Peki Müslüman bir kadın böyle bir sevaptan mahrum mudur? Kadının evdeki namazı camideki namazından daha faziletlidir. Daha üstündür. Velev ki bu Mescid-i Nebeli o r s u n Velev ki Mescid-i Nebeli o r s u n Ummu Humeyd radıyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve şöyle der Ya Resulallah, ben seninle namaz kılmayı seviyorum. Deyince kadın, Allah r e s u l u şöyle buyurur. Senin benimle namaz kıldığını, kılmayı sevdiğini ben de biliyorum. Ama, b e Yani uyuduğun odada namaz kılman, Hücrende, oturma odasında kılmandan daha hayırlıdır. Oturma odasında namaz kılman, Yani avluda namaz kılmandan daha hayırlıdır. a v d a namaz kılman Kavminin mescidinde kılmandan Daha hayırlıdır Kavminin m e s c i d n d e kılman Benim mescidinde kılmandan daha hayırlıdır Yani kadın Gözden ne kadar ırak olursa Fazileti o derece artmaktır Bu h a d i s i Ahmet Müsledinde rivayet etmiştir Kardeşlerim Ve Albari İsnadını İbni Huzeymen'in sayhinde h a s a n kılmıştır evet kadına evinde namaz kıldığı müddetçe bolca verilen bu sevabı iyi bir şekilde düşünmemiz gerekir. Bütün bunlar onu korumak içindir. Bütün bunlar onun erkeklerle karışmasına mani olmak içindir. Bütün bunlar onun iffetinin, namusunun korunması içindir. Bu mescid-u nebevide olsa dahi değişmeyen bir hükümdür. Müslüman bir kadın bunu kendi nefsinde düşündüğünde evinde karar kılmasının evinde karar kılmasının hem r a b b i n i razı ettiğini bilir hem de toplumun güvenini sağladığını anlar hem de ürün veren ömrünün ürün veren ömrünün bu şekilde uzadığını idrak eder ve anlar yine aynı şekilde bitiriyorum arkadaşlar nafile namazların evde eda edilmesi nafilelerin nafilelerin evde eda nafileleri evde eda edenin ecri Mescitte ve insanların önünde Eda edenden 25 Defa daha fazla Nafileler fazların tam tersine Suhayda r u m i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Şöyle nakleder Kişinin insanların görmeyeceği Bir yerde kıldığı nafile i n s a n l a r ı n görmeyeceği Bir yerde kıldığı nafile i n s a n l a r ı n gözleri önündeki namaza n i s p e t e n 25 dereceye Eşittir Bunu Ebu Ya'la rivayet eder. Müşredin de sahih-ül camide albani sahih olduğunu işaret eder. Bir başka merfuh hadiste ise şöyle gelmiştir. Kişinin, insanların görmediği bir yerde evdeki namazının fazileti diğerlerine nazaran farzın tatavva olan üstünlüğü gibidir der. Hadis-i b e y h a k i iyi bir isnatla rivayet etmiştir. Albani terbik ve t e r b i p t e sahih olduğunu söylemiştir. Bu hadis şu demektir. 25 sene boyunca mescitte kılınan nafilelerden kazanılan hasenatlar hasenatı sen kimsenin görmediği bir yerde veya evinde kılman neticesi bir senede k a z a n ı y o r Böyle bir ecrin elimizden kaçırılmasını katil surette buna razı olmuyor. u m Bundan dolayı nafile namazına kimsenin görmediği bir yerde bir nasip ayıralım. Çünkü böylesinin ecdi çok daha büyüktür ve riyadan da çok daha fazla çok daha çok beridir ve uzaktır. Amel, Allah için ne kadar daha ihlaslı olursa sevabı da o kadar daha fazla olur kardeşlerim. Ebu Said radıyallahu anh d a n Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, kişinin cemaatle kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan 25 derece daha fazladır. Eğer boş bir arazide kılar, abdest, ruku ve sucudunu tam yaparsa, namazı ehli dereceye u l a ş ı r t ı r Hadisi Abd İbn-i h u m e y d Müsnedinde İbn-i Hibban sahihinde Ebu Yala yine Müsnedinde Hakimde m ü s t e d i r e y i n d e rivayet etmiştir. Munavi Feydülkadir'de Albani Sahihul Cami'de Hadise Hasan hükmünü sahih hükmünü vermiştir. Verilen bolca sevap neden acaba? Çünkü herhangi birisinden korkudan namaz kılmamış. o Namazı u n n ona hatırlatan bir müezzin de olmamış. Gösterişte bulunacağı, riyada bulunacağı ne bir yakını ne de bir arkadaşı yanında olmuş. Ama Allah'tan olan korkusu Allah'ın murakabesini, kontrolünü hissetmesi, beşerden boş bir yerde olduğu, insanoğlundan boş bir yerde olduğu halde kalkıp Allah için vakti girdiği namazı kılması e c e i n i n bolca verilmesine sebep olmuş. Bundan dolayı nefsimizi, kendimizi ihlasa alıştıralım. Bunu gerçekleştirmek için evlerimizde nafilen a ğ a z l a r a bir hisse ve bir nasip h ayıralım diyorum. Rabbim b i l d i k l e r i m i z d e amel etmemizi kolaylaştırsın, nasip e s i n kardeşlerim. Allah, Allah. Allah, Allah. Sübhaneti Allah'a müdahale edelim. v e l e